Radyo Tiyatrosu Ölüm Kamyonu Yapım Mehmet Köseoğlu, Yazan George Arno Uygulayan Tayfun Türkili Program Yönetmeni Haluk Kesim Seslendirme Yönetmeni İskender Bağcılar. Ses kayıt Ahmet Atalay. Montaj Hasan Dinç. Cayır cayır yanıyorlar. Kendine gel kaç Bu Kuyulara patlayabilir. Çekil. İşte koktuğum boşuma geldi. Artık kolay kolay sormaz bu yangıt. Şirkete durumu bildirmeliyim. İşte böyle beyler. 16 numaralı şantiyemizdeki kuyular infilak etmiş. Aradan 18 saat geçmesine rağmen yangın söndürülememiştir. Ama bu çok tehlikeli Bay O'Brien. Eğer bir haftaya kadar yangın söndürülmezse, ötüki kuyulara da suçlayabilir. Bu da şirketinin iflası demektir. İşte ben de sizleri buraya bunun için çağırdım baylar. Hemen bir karar vermeliyiz. Sizlerin de bildiği gibi bu korkunç yangını söndürecek tek bir yol vardır. O da nitrogliserindir. Nitrogliserin mi dediniz? Ee, Bay O'Brien bu çok tehlikeli. Başka çaremiz yok baylar. Yangın çok geniş bir alana yayılmış durumda. Su veya başka bir söndürücüyle önüne geçmek imkansız. Bu doğru. Tek çare nitrogliserini kullanmak. Amri depomuzda yeteri kadar nitro var mı? Var Bay O'Brien hem de bol miktarda. Güzel. Şimdi yapılacak iş nitroyu kamyonlara yükleyip yangın yerine göndermek. Ama Bay O'Brien bu iş için özel kamyonlar gerekli. Öyle her kamyon nitroglyserini taşıyamaz. Bunu siz de biliyorsunuz efendim. Anlaşıldı anlaşıldı. Peki bu özel kamyonların tanesi kaç paraymış? Ee, galiba 10 bin dolar efendim. Çok para. Buna 2 bin dolarda nakliye masrafı eklerseniz... ...ayrıca sigorta primleri de var. Nitroyu özel kamyonlarla taşımamız çok pahalıya mal olacak... ...çaresiz elimizdeki kamyonları kullanacağız. Yalnız başka bir şey daha var Bay O'Brien. Kamyonları kullanacak şoförleri ne yapacağız? Çaresiz onları da Amerika'dan getirmek zorundayız. Bu da zamana bağlı bir şey. Delirdiniz mi siz ya? Özel şoförler bizim külüstür kamyonları kullanır mı sanıyorsunuz? Heh. Orası öyle de... Nereden ya... bakarsanız bakın durum berbat arkadaşlar. Yolları biliyorsunuz. Bu bozuk yollarda nitro taşımak için insanın deli olması gerekir. Bahse girelim ki... Yarı yolu bulmadan havaya uçarlar. Bu çok tehlikeli olur Bay O'Brien. Yine de elimizdeki kamyonlarla Nitro'yu yangın yerine sevk etmek zorundayız Baylar. Şimdi derhal Nitro'yu bizim kamyonlara yükletin. Önce iki kamyonu yola çıkartın. Eğer kamyonların başına bir iş gelirse arkadan diğerlerini yollayın. Başüstüne Bay O'Brien. Yalnız kamyonları kullanacak şoförleri nereden bulacağız? İşin en son yarı da bu efendim. Yanılıyorsunuz Humphrey. Los Pedros kasabasında yüz doları bir arada görmemiş o kadar çok ipsiz sapsız serseri var ki çoğu parasızlıktan ülkesine bile dönemiyor. Bu serserilere iş verdiniz mi Nitroy dil kamyonla sırtına vurup tek ayakta bile götürür. <gülüyor> Desenize Bay O'Brien bu iş şirketimize bayağı ucuza mal olacak. Yanlıyorsun dostum bu adamlara çok para vereceğiz. En yüksek ücreti vereceğiz. Çünkü yaşama ümitleri o kadar az ki. ...beri dinleyin, beri dinleyin. Hepiniz beri dinleyin. Sizlere müthiş haberlerim var. Hadi. Ne oldu? Evet. Akin ol Johnny. Neymiş bakalım müthiş haberin, anlat hadi. hadi. Bu yerin dimine batası ülkeden... ...ve bu kasabadan kurtulmak için... ...çok büyük bir fırsat çıktı. Yapma ya. Hı -hı. Yoksa Amerikan hükümeti bizi buradan aldırmak için... beyaz Saray'ın özel uçağını mı gönderiyor? <gülüyor> Dalga geçme Yuhan, dalga geçme. Evet susun. Şimdi kulaklarınızı açın ve beni iyi dinleyin. Öt bakalım Amerikalı. Ama vereceğin haberi beğenmezsem kafanı kırarım ona göre. He. He, evet. Hani geçen gün infilak eden bir petrol kuyusu vardı hatırlıyor musunuz? Evet. olmuş? Patlamada 20 istiyormuş. ölmüş. İşte o kaza gününden beri yangını söndürememişler. Yangın hala devam ediyormuş. Ee? Şirket yangının diğer kuyulara sıçramasından korkuyormuş. Bundan bize ne yani? Öyle. İtfaiye haber versinler. Öyle <gülüyor> değil mi çocuklar? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> sen, İtfaiye arasınlar. Susun. Kuyu yangınları müthiştir arkadaşlar. İtfaiye falan söndüremez. Bunu şirkette bildiğinden yangının kimyasal bir maddeyle söndürülmesine karar vermişler. Öyle. İyi de bunun bizimle ne ilgisi var <gülüyor> Johnny? Yani. Bizimle ilgisi şu Gerard... Şirket yangın yerine göndereceği kimyasal maddi yüklü kamyonları kullanacak şoförler arıyormuş. Peki bu iş için kaç para vereceklermiş? Tam olarak bilmiyorum ama oldukça yüksek bir yemeğe ödeyeceklermiş. Yüksek mi? Hı. Bunu duyduğuma sevindim işte. Duyduğum kadarıyla bin dolar falan olacakmış. Ne? Bin, bin dolar, dolar mı? Bin dolara? Büyük para be! Yaşasın. Nihayet bu uğursuz kasabadan kurtulacağım artık. Acele sevinmeyin bakalım. Benim bildiğim petrol şirketleri öyle kolay kolay kesenin ağzını açmaz. Bir bit yeni var bu işte. Hans doğru söylüyor arkadaşlar. Alt tarafı bir sürücülük için bin dolar yemeye büyük para. Önce kamyonlarda ne taşınacakmış onu bir öğrenelim. Johnny. He. Kamyonlarla ne taşınacakmış biliyor musun? Tam olarak bilmiyorum ama sanırım nitroglyserinmiş o oh, taşınacak olan şey yani. Ha? Ne nitrogliserim mi <gülüyor> Aman Allah'ım bu korkunç bir şey arkadaşlar Ne oldu Neden sarardın birden Ay Vay namusluğa. Şimdi anlaşılıyor neden bu kadar çok yüksek ücret verdikleri Nitrogliserini taşımak çok mu zor ya Zor mu <gülüyor> Nitro bu be Nitro deliler sizi Hala anlamadınız mı <gülüyor> Kes şu gülmeyi Amerikalı Kes de bize nitro denen şu namussuz maddeden söz et biraz eğer içinizden biri artık hangi çılgın olur bilemem ama... ...bu görevi kabul edecek olursa... ...daha yolun yarısına varmadan havaya uçup parçalanırız. Cesedinizi bile bulamazlar. <gülüyor> ayrı ayrı parçalara bölünürsünüz. <gülüyor> Aa, şimdi anladınız mı Nitro'nun ne biçim bir şey olduğunu? Kimsenin moralini bozma arkadaş. Bizi ne taşıyacağımız değil. Şirketten alacağımız dolarlar ilgilendirir. Eğer mesele tehlikeyse... ...ölümse umurumuzda bile değil. Bu uğursuz ülkeden gidemeyecek olursak... ...nasıl olsa birkaç yıla kadar yine öleceğiz. Cenart doğru söylüyor. Ha böyle ölmüşsüz ha türlü. Ne fark eder ki? Öyle ya. Ben öldükten sonra cesedimi bulamamışlarsa... Doğru, <gülüyor> doğru. Şart mı yani mezara gömülmek? Aptallar, gerizekalılar. Siz nitronun ne olduğunu bilmiyorsunuz. Siz ananızın karnındayken... ...ben nitrogliserim taşıyordum. Bu uğursuz maddeyi taşıyan sürücü... ...yüzde elli havaya uçar... Yani yaşama ihtimali yarı yarıyadır. İnanmıyorsanız işte kolum. Buyurun bakın. Gördünüz mü? Kolumu bu hale getiren Nitro'dur. Şey ya. İşte size delil. İlk defa gösteriyorum. Görün de anlayın Nitro'nun ne bela bir şey olduğunu. Ay canına. Bu, bu, bu ne biçim kol ya böyle? Sadece iki sinir tutuyor onu yerinde. Öyle. Yola çıkan her iki sürücüden biri yüzde yüz ölür. Kurtulanlarsa benim gibi adamlıktan çıkar. Geri kalan hayatınızı berbat bir meyhanede ayıp kalmamak için... ...berbat içkileri içerek geçirirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Nitroyu ister taşıyın, ister taşmayın. Bir dakika arkadaşlar, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika, susun dinle. Bir dakika. Gördüğüm kadarıyla hepiniz sağlam insanlara benziyorsunuz arkadaşlar. Evet, Şirket katibine adınızı, doğum yerinizi ve memleketinizi yazdırdınız mı? Fazla tafsilota gerek yok bayım. Mezar taşıma sadece adımı yazdırsanız da olur. Öyle değil mi çocuklar? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Madem öyle, hemen meseleye giriyorum. Bana dört tane şoför lazım. İki kamyon süreceksiniz. Kamyonlara bir buçuk ton nitrogliserin yüklenecek. Nitroyu halen yanmakta olan on altı numaralı şantiyeye götüreceksiniz. Peki şu kamyonlar nitro taşımak için özel olarak hazırlanmış cinsten mi? Hayır delikanlı. Bildiğimiz kamyonlar işte. Yani suspansiyonları yayları falan basbayağı bir şey. Ama sağlam olmasına sağlamdır. Bu çok tehlikeli değil mi bayım? <gülüyor> Merak etme delikanlı. Özel kamyonla da olsa nitro taşımak her zaman tehlikelidir. Anlaşılan hiçbiriniz nitroyu görmediniz bugüne kadar. Yani, Yaklaşın evet, yarıma. Evet. Aa, i̇şte nitrogliserin dediğimiz madde bu baylar. Evet. Şu şişenin içinde gördüğünüz sudan farksız şey. Lakin bunun ne bela bir şey olduğunu bilemezsiniz. Bu namusuz 80 derece harareti buldu mu derhal gaz haline gelir. Yani bum patlar. Bir de ufak bir sarsıntıda da patlar. Bakın şimdi Nitro'dan birkaç damla döşemeye dökeceğim neler olacak ha! Ha! Ya! Dakika, Dur dur dur dur. Ya. dur dur dur dur bir dakika Gördünüz mü he Vay canına Vay canına ya Düşünün bir de bunun 200-300 kilosunun patladığını İşte o zaman vay canına demeye bile fırsat bulamazsınız Evet Nitro'nun ne olduğunu gördünüz Evet, şimdi bu işi kabul edecek olanları sınavdan geçireceğim. Çünkü dört şoföründe çok iyi olması gerekiyor. Her bir kamyon yüküyle birlikte 5000 bin dolar ediyor. Bu parayı sokağa atacak kadar enayi değilim. Peki bu iş için kaç para vereceksiniz bayım? Her şoföre bin dolar vereceğim. Nitroyu götüreceğiniz mesafe 500 kilometredir. Mesafe fazla uzak değil. 500 kilometre boş kamyonla 12 saat çeker, delikanlı. Eğer o kamyonda nitro gibi çok nazik bir madde varsa o zaman bu yol 12 saatten 48 saate kadar çıkabilir Vakit kaybetmeyelim bayım bizi nerede sınayacaksanız sınayın Hadi hadi acele etmeyin birazdan talim sahasına götüreceğim sizleri Sizi bilmem ama bizim kaybedecek zamanımız yok çünkü mümkün olduğu kadar çabuk bir şekilde bu ülkeyi terk etmek istiyorum Evet arkadaşlar Gelin yanaşın bakayım yanıma Gelin gelin Şimdi Arkadaşlar Hepiniz tek tek kullandınız kamyonları Kiminiz ani fren yaptınız Kiminiz arabayı sallayarak kaldırdınız Eğer kamyonların içinde nitro olsaydı Çoktan öteki dünyayı boylamıştınız Peki içimizde başarılı olan var mıydı Vardı tabi Uzun lafa gerek yok bayım Bu iş için hangimizi tutuyorsunuz ha? Söyleyeyim. Senin adın Gerard mıydı? Evet. Sen bir. Uzun saçlı delikanlı. Senin adın Johnny miydi? E, evet bayım. Ha seni de alıyorum işe. Ha sen İspanyol. Adın Juan Bimboy'du galiba. E, evet patron. Beni de alıyor musun işe. Alıyorum Juan. Dördüncü şoför de Luigi. Onu da beğendim. <gülüyor> Teşekkürler patron. Ama ama ben ben niye seçilemedim? Beni beğenmedin mi patron? Ben de gitmek istiyorum. Nitro taşımak istiyorum. Kusura bakma delikanlı ama... ...sen dil nitro, sürahi bile taşıyamazsın. Vazgeç bu sevdadan. Yanılıyorsunuz bayım. Ben çok iyi şoförümdür. Ne olur bir kere daha deneyin beni. Kurtulmak istiyorum bu ülkeden. Parasızlıktan memleketime, evime gidemiyorum. Paraya çok ihtiyacım var. Yalvarırım bir kere daha deneyin beni. Evet arkadaşlar. Yedek şoförde Hans olacaktır. İçinizden herhangi birinin başına bir iş gelirse... ...yerini Hans alacak. Anlaşıldı mı? Şimdi yol arkadaşınızı seçin. Her kamyona iki şoför düşüyor. Ben Johnny'yi alıyorum yanıma. Tamam. Gerard'ın yardımcı şoförü Johnny. Luigi'nin yardımcı şoförü de Juan olacak. Yola ne zaman çıkıyoruz bayım? Bu akşam... Bernardo ne var Hans? Sana bir şey söyleyeceğim Biliyorsun bu işte ben de yedek şoförüm Yani birinin başına bir iş gelirse Ya da kamyonu havaya uçarsa Sıra ancak o zaman bana gelecek Evet biliyorum bunu Ama benim o bin dolara çok ihtiyacım var arkadaş Bu namussuz kasabadan bıktım usandım Bir dakika bile durmak istemiyorum burada ah, Ben de öyle ama ne yapabiliriz ki Şoförleri seçtiler işte Beni beğenmediler Seni de yedek tuttular Evet ama daha her şey bitmedi Bernardo. Biri kamyonu havaya uçurabilir. Bum. Uçamaz mı yani? Şey, e, tabii. Yani eğer bir aksilik çıkarsa uçar tabii. Aksilik çıkacak Bernardo. Çıkacak. Çünkü ben bu işi şansa bırakmak istemiyorum. Kamyonlardan birini havaya uçuracağız. Ve sıra bana gelecek anlıyor musun? Ne? Delirdin mi oh. sen Hans? Hayır hayır yapamazsın bunu. Korkak. ...hani Amerika'ya gitmek istiyordun... ...hani bıkmıştım buralardan... ...evet ama ben... ...yani dinle beni... ...benimle birlikte sen de ikinci şoför olacaksın... ...yemin ederim ki benim ikinci şoförüm sen olacaksın Bernardo... ...ya ama benden ne yapmamı istiyorsun Az... ...bana yardım etmeni istiyorum... ...etrafta kimse yok... ...kamyonlardan birinin amortisörünü makaslara bağlayan tehlikesi... ...yani bunu ikimiz için yapacağım tamam mı... ...tamam Az... ...ama korkuyorum... Ya arkadaşlar bunu yaptığımızı görürlerse... Bak, gerizekalı... Bu uğursuz ülkeden kurtulmanın tek yolu bu... Şimdi söyle... Bu işte var mısın yok musun... Hadi söyle bana... <Gülüyor> var mı? Ha, şöyle... <Gülüyor> hey barcı... <gülüyor> bu gece bütün içecekler benden tamam mı? <gülüyor> Hayır ola Ceyar. Piyango falan mı çıktı yoksa? Ha? Ne piyangosu? İş bulduk iş. Hem ha? de seferini bin dolar anlıyor musun? Bin dolar. <Gülüyor> Yok ya o büyük para. Ne sandı ya? Başkan Truman'ın yemiyesi bile bu kadar amkalı <gülüyor> değil. <gülüyor> <gülüyor> Cerat. <gülüyor> ah, Linda. Sevgili, seninle biraz konuşmak istiyorum. Dışarı gelir misin? Peki olur. Çocuklar, siz eğlenmenize bakın. Ben birazdan gelirim. Hadi Linda, çıkalım. Evet Linda, ne oldu sevgili? Duydukların doğru mu Ceren? Buradan gideceğin doğru mu? Evet. Ama hemen değil. Nitroyu teslim edip geri döndükten sonra. Yapma Ceren. Girme bu işe. Ben sordum, öğrendim, geri dönmem hemen hemen imkansızmış. Herkes öyle söylüyor. Ah, saçmalama dinle. Herkesin söylediğine kulak asmayalım. Yalvarırım gitme Cevap. As bu sevdadan. Öleceksin, sağ dönemeyeceksin. <gülüyor> bu iş benim için çocuk oyuncağı gibi sevgili. Düşünsene. Eğer başarırsam tam bin dolar girecek evime. Koskocaman kocaman bir bin. ...bu parayla dilediğiniz her şeyi yapabiliriz seninle. Ben senden para istemiyorum. Sadece seni istiyorum Şerar. Ya ama bu berbat memlekette... ...daha ne kadar kalmak istiyorsun Linda? Bıkmadın mı bu bataklık duvasından? Bıkmadın mı bu pislik hayattan? Her gece sabahlara kadar içki, erkek... ...uykusuzluk... ...gitmek istemez misin buralardan Linda? Bu yolculuk çok tehlikeliymiş Şerar. Gülü seven dikenine katlanır sevgili. Geri döner dömez gideceğiz buralardan. Hem de ikimiz... Yeni bir dünyaya. Zengin bir hayata. Hadirliğinde. Kes şu alanı. Hem yalnız gitmiyorum ki. Yanımda Johnny de var. Ben yoruldum mu o sürecek kamyonu. Johnny mi? Başka kimseyi bulamadım mı yol arkadaşı olarak? Neden? Johnny iyi çocuktur. O kaypak adamın tekidir. Dikkat et ona. Sana benzemez korkaktır. Bir tehlike karşısında hemen kaçar. Heh, tamam tamam merak etme dikkat ederim. Ama sen de şu ağlamayı kes artık. Cerrah, evet. Bu namussuz yarışı kazan Cerrah. Seni bekleyeceğim. De sonuna kadar. Eh, merak etmeyin de döneceğim. Ne bahasına olursa olsun döneceğim. Hem de cebimde kocaman bir bin dolar koyarak döneceğim. <Gülüyor> Hadi bakalım çocuklar vakit geldi. Önce Luigi ile Juan çıkacaklar. Daha sonra da Gerard ile Johnny. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı patron. Biz o halde geçin kamyonlarınızın başına. Hey. Bu kalabalık ne istiyor? Burada adettir. Tehlikeli yolculuğa çıkanları böyle uğurlarlar. İşe bak. Sırası mı be? Şunların haline bak. Sanki işe değil de ölüme gidiyoruz. Adettir dedim ya. Kamyonlar hareket ettikten sonra kiliseye gidip sabaha kadar dua edecekler. Bizim için? Hayır. Yol üzerindeki kasabalarda akrabaları var. Kamyonların havaya uçup da onların başına bir iş gelmesin diye. Neyse, boş verin siz yerlerine adetlerine. Hava iyice karardı, artık hareket edebilirsiniz. Gittiler. İnşallah başlarına bir şey gelmeden nitro'yu yerine ulaştırırlar. ...yangının sönmesi size bağlı çocuklar. Biz ne zaman yola çıkacağız patron? Biraz sonra. Aradaki mesafeyi hep aynı şekilde muhafaza etmeye bakın. Fazla sürat yapmak yok. Merak etme patron. Biz işimizi biliriz. Bu kadar yeter. Siz de yola koyulabilirsiniz çocuklar. Hadi göreyim sizi. Peki. Hadi bin kamyonu Johnny. Ee, önce ben sürmek istiyorum Girard. İtirazın var mı? Yok neden olsun. Benim için fark etmez. Yorulduğun zaman bana haber verirsin. Tamam. Hadi, çalıştır bakalım kamyonu. Tamam. Eh. Evet, ben hazırım cenab Eyvallah patron. Bizim bin doları hazırla. Birkaç gün sonra gelir alırız. Siz hele sağ salim nitroyu bir yerine götürün de. <gülüyor> Hadi bakalım canım. Yalnız dikkat et ha. Altımızdaki yarış arabası değil. Ölüm yüklü bir kandı. Ona göre ağır ağır kalk ve yavaş bir arabayı. Tamam. Göne. Yorulduysan direksiyona geçebilirim. Yok yok, henüz yo. yorulmadım. Sigara ister misin? Yo, hayır. Peki ya kahve içer misin? İstemem. ...bu vaziyette hem kahveçim hem araba kullanabileceğini sandım. Neden? Bir elinle direksiyonu idare edersin... ...öbür elinle de... Bir selam dedim ya. Anlaşılan sen daha işin ciddiyetini kavrayamamışsın Celert. Bu kamyonda karpuz taşımıyoruz oğlum. Nitro taşıyoruz nitro. En ufak bir ihmalde bunu... ...gün diye patlayacağını biliyorsun değil mi? Boş ver takma kafana. Alt taraf ölüm değil mi? Nasıl olsa bir gün gelip bulacak bizi. he eh virajlara girmeye başlıyoruz. Projektörü yakayım daha iyi görürsün. Bir viraj mı dedin? Hı hı. Hey. Ne oluyor? Bu ne biçim fren yapmak, Johnny? Canımıza kastın mı var sen, ha? Neden durdurdun kamyonu? Ben ben kullanamayacağım. Sen sen şu arabayı hadi. Tamam, tamam, in aşağı. Gerhard, ne var? Bu virajlar kaç kilometre sürüyor biliyor musun, ha? kilometre kadar. Neden sordun? Şey, sen yola devam. Et. Ben ben arkadan koşarak gelirim ha. Neden? Virajlarda. Mikro gliserin patlamasından korkuyorum. Ben ben virajlar bitikten sonra sana yetişirim. Hadi. <gülüyor> vay korkak vay. Ben de tam adamına güvenmişim ha. Sen bilirsin arkadaş. ...buraya kadar iyi geldik değil mi Luigi? <gülüyor> evet. Aman dikkat et Juan. Yol çok boz. <gülüyor> Korkma çok ağır sürüyorum arabayı. Juan sen de duyuyor musun? Bak bir koku var arabanın içinde. Koku mu? Ne kokusu? Ha? Bak, Vay canına yanıyoruz be yanıyoruz. Durdur şu kamyonu. Juan durdur frene Sakin ol. Bırak direksiyonu şaşırtıyorsun beni. Niyeti kamyonu havaya uçurmak mı ha? Dur dur dur dur diyorum. Yanık kokusu geliyor arabadan. Çabuk dışarı gel benimle. Çabuk ol. Hadi. Koku dışarıdan geliyor ama. Acaba neresi yanıyor? Aa, şimdi mi? anlarız. Bak, dumanlar ön tekerlekten çıkıyor. Sen arabanın altına gir de civatalara bak bakalım. Gevşemiş olmasın sakın ha. Tamam olur. Hey Luigi, ne var? Burada bir tel var. Kesilmiş galiba. Kesilmiş mi? Ne teli o öyle? Bilmem. Amortisörle makasların arasındaki tel. sahibi mi söylüyorsun? Dur şöyle çekil. Ben de bakayım şuna. Gördün mü? Vay canına. Kamyonun bu tarafı deşik gibi salanıyor ya. Bu tarafta amortisörün hidrolik diye bir şeyi kalmamış. Hay aksi. Bir bu eksikti görüyor musun? Gördüğüm kadarıyla arabada yedek yağ falan... Ne yapacağız şimdi? Böyle bekleyemeyiz. Su koyacağız boşalan yağın yerine. E, su yağın görevini yerine getirir mi? Görmesine görür de... ...pompaları zedeler. E, boş ver. Bizi gideceğimiz yere götürsün de... ...zedelerse zedelesin. Heh, umurumda bile değil. Hadi çıkalım dışarı. Şey. Huan. <gülüyor> <O> <gülüyor> ee, bana bak. Bu namussuzluğu kim yapmış olabilir sence? Bilmiyorum ama... ...kim yaptıysa niyeti bizi havaya uçurmakmış. Bu belli. Hı hı. İyi ki vaktinde farkına vardık. Ya bunu yapan olsa olsa... ...ya şoförlerden biri, Bin doları kazanmak için bizi öldürmek istedi resmen. Eğer başımıza bir iş gelseydi... ...yerimizi kim alacaktı? Hı? Kim alacaktı? Hı hı. Aman Allah'ım! Hans! Evet Hans! Yedek şoför o ya. Eğer sağ salim dönecek olursak... bunu ne hesabını soracağım o destapo suratlı Alman'dan. Elimizdeki haritaya bakacak olursan... 10 dakika sonra... ...ondüleli bir yola gireceğiz. Şimdiden hızlanmaya başlasan iyi olur. Hı? Hızlanmak mı? Delirdin mi sen Cerrah? Kamyonu havaya uçurabiliriz. Salak. Eğer hızlanmazsak o zaman havaya uçarız. Hadi lafı bırak da baza bas. Yok yok yo, yapamam. Gaza basamam. Hadi sen eve. Neredeyse ondüleli yola gireceğiz. Eğer sürat'i arttırmazsak parçalanırız. Allah bas şu lanet olası gaza Johnny bas Yapamam Cerat korkuyorum Havaya uçmaktan korkuyorum Delilik etme Neredeyse yola gireceğiz Arabayı hızlandırman şart Bas şu gaza geri zekalı bas diyorum hayır, hayır hayır korkuyorum Ölmekten parçalanmaktan korkuyorum Durdur o zaman arabayı çabuk durdur Kahro olası herif İn arabadan aşağı Kızmaca elinde değil korkuyorum işte Sırtımda tonlarca nitroyla gaza basmak için... ...insanda çelik bir sinir olmasın gerekir. Tamam tamam. Sen biraz dinle. Gel yer değiştir. Hem bin doları kazanmak istiyorum... ...hem de sağ kalmak istiyorum. Kızma bana Gerard. Korkuyorum işte. Tamam tamam. Kes artık şu zırlamayı. Tamam tamam. Önümüzde uzanan bu... ondüleli. Yani kıvrımlı yolu seksen kilometreyle geçmek zorundasın. Aksi takdirde hapı yutarız. Ama bu çok tehlikeli değil mi? Hayır. Esas tehlikeli olan 30 kilometre süratle... ...ondileli yola girmek. Şimdi geri geri Diyeceğim ve uygun bir yerden kalkış yaparak... ...ondileli yola süratle gireceğim. Evet. Hazır mısın? H -h Hazır mıyım? Hazırım Cerat. <gülüyor> <gülüyor> tamam canım. Şimdi sıkıdır. Hızlanarak on yola girmeye başlayacağım Aman <gülüyor> dikkat et Gerard Çok korkuyorum Tamam iyi gidiyoruz Kilometre ibresine bak kaça geldi Daha 30 kilometreyiz Gerard Demek biraz daha gözemez İbre kaça çıktı Johnny Nelliği buldu Daha fazla sürat yapma korkuyorum Gerard Korkma mutlaka 80'e ulaşmamız İbre kaçta şimdi İbreye bak 80'i bulmadık mı? Hayır 60'da yükselmiyor daha fazla evet. Neredeyse yola gireceğiz. Allah'ım buraya kadar geldik yoksa burada mı parçalanacağız? Hadi oğlum hadi. Yapma Cerak. Allah aşkına yapma. Basma gaza. İbreye bak sersem. İbreye kaça geldik? 70'e 70 yükseldi. Lanet olsun. Birkaç metre kaldı yola girme bize. Daha 80'i bulamadık. Sıkırtınca. ...gaz pedalına sonuna kadar basacağım. Yapma Cenab. Ölürüz. Allah aşkına yapma. Yapma kamyonu havaya uçuracaksın. Tamam. Eğer 80'i bulamazsak o zaman öldük demektir. İbreç bak. İbre'ye göz at. 80'i bulduk mu söyle. Tamam. Tamam Cenab. 80 buldu. 80. bu aşkına daha fazla gaz verme. Yoksa kalbim korkudan duracak. Çok şükür. İşte. On evet. Bundan sonrası 200 kilometre yağ gibi yoldur. Tehlike geçti artık. Herhalde. Ne var? Yaşıyoruz değil mi? Daha ölmedik değil mi? Sen <gülüyor> korkar seni. Dinle. Uykum geldi. Kamyonu sen kullanacaksın. Ben, ben, ben, ben mi? Merak etme. dost Totomus'a kadar olan 200 kilometrelik yol düz yağ gibi. En ufak bir tehlike. Hadi gel şimdi arabayı durdurmadan yer değiştireyim seni. Ben uyumak istiyorum. ki toz bulutu da ne. Ama ama, ama bu bu Luigi'nin kamyonu. Yama neden bu kadar yavaş gidiyor? Hey canart. Canart uyan. Hey uyan diyorum sana ha. uyan. Ne oluyor? Neden uyandırdın beni? İleriye! Şuraya bak. İlerideki kamyonu. Luigi'nin kamyonu değil mi bu? Evet. Evet o. Yama, deli mi bunlar? Neden böyle yavaş gidiyorlar? Başka çayır yok. Ben de yavaşlayacağım. ...bu hızla birkaç dakika sonra... ...ulaşmış ve çarpmış olacağım. Deli misin? Bu yolda yavaşlanır mı? Sakın gaz kesme Johnny. İyi ama yoldar. Onları sollayıp geçmem imkansız Gerard. İmkansız diye bir şey yok. Gideceğiz. Geçmemiz lazım. Dur. Yer değiştirelim. Restiyonu bana bak. Nasıl istersen. Dur. Geç bakalım şöyle. Dur. Önce, Dur. Ayağımı kasbetelim. Yavaş. Ha, ha, tamam, ha. Tamam. Ha. Ha. Hadi şimdi. Ha. Şimdi yerimizi değiştir. Tamam. Evet, Ta tam evet. evet şöyle. Tamam gas veren arabasını evet. tamam, tamam. Tamam. Evet. evet. evet. evet. Bırak. Oturdun mu? Oturdun. Mu? Bırakayım mı direksiyonu? Tamam, bırakayım ben. mı sen ha? Bırak, bırakayım. bırakayım mı? Bırak dedim. Ta ta tamam. Tamam senin lan. Ne ne yavaş sürüyorlar arabayı Yoksa arıza filan mı var ha? Ben onlara yangın yerinde içeceğimizi sanıyordum. Onlara ne oldu bilmiyorum ama Bizim hız kesmeden muhakkak onları geçmemiz gerekiyor çocuğum. Yol çok darcı artık. Onları soluyup geçmemiz imkansız. En iyisi yavaşlat kamyon hadi. Esas yavaşlatırsak nitronun patlamasına neden oluruz Eyvah ne yapacağız şimdi Çok yaklaştık Cerat Dur Şunlara klaksiyon çalayım İnşallah klaksiyonla ne demek istediğimi anlamışlardır Yol verin geçiyorum Klaksiyonu da etraflı dinleyelim Belki cevap verirler Bak işaret veriyorlar Ne diyorlar he? <gülüyor> Bekle diyorlar Ne bekleyebiliriz ne de yavaşlayabiliriz Onları geçmekten başka çaremiz yok İyi de neden bekle bize Allah kahretsin korna çal şunlara Yoksa çarpacağız Gerard korna çal Hızlanın be hızlanın Beyinsiz adamlar Neden hala yavaş diyorlar anlamıyorum İlahi bir yardım görmezsek Hepimiz havaya uçacağız Allah'ım Allah'ım Allah Nereden çıktı bu uğursuz iş Sonumun böyle biteceğini bilseydim hiç Aha, Yaşasın bak hızlandılar Hızlandılar Johnny <gülüyor> Sonunda gaza bastılar hepimiz kurtulduk yani, <gülüyor> yani Luigi'lerin kamyonuna çarpmadık mı? Hayır çarpmadık. Onlar da hızlandılar. Bak kasabaya gidiyoruz. Yani sonunda biraz dinlenme imkanı bulabilecek miyiz Gerard? <gülüyor> Elbette kaç saattir yoldayız. Bak Luigi'lerin kamyonu da yavaşladı. Sanırım şu aşağıdaki kahvenin orada park edecekler. <gülüyor> Dünya varmış. Hey Luigi. Oğan ne haber? Bana bak. ...o arabayı az önce kullanan sen miydin ha? Bendim ne oldu ki? Ah seni sersen seni. Yoldaki yavaşta işaretini görmedin ha? Yo. İşaret neredeydik ki? <gülüyor> Nerede olacak? Altı numaralı tulumbaya beyaz mendil bağlamıştık. Nasıl oldu da görmediniz? Hem de iki kişi birden. Beni sayma. O sırada direksiyonda Johnny var. Ben uyuyor. Uyuyor muydun? Sen delirmişsin be. Böyle bir tehlikeli bir görevde mışıl mışıl uyuyordun ha? Hadi sen görmedin. Peki Johnny salağı nasıl oldu da görmedi? Görmüş olsam bile bir şey anlamazdım ki. Beyaz mendil bağlamanın yavaşlanmanı geleceğini nereden bileyim ben? Burada adettir. Arkadan gelenlere bir tehlikeyi haber vermek için... ...beyaz mendil bağlarlar. İyi de neden yavaşladınız? He? Motor benzini iyi çekmemeye başlamıştı. Biz de yavaşlamak için müsait bir yer yok. Altı numaralı tulumbayı geçince öyle bir yer bulduk. Ve arızayı onardık. Tabi tekrar yola çıkınca... 80 kilometreyi bulmamıza imkan yoktu. Ve bu yüzden beyaz mendil bağlayarak durumu bildirmek istedik. Ama sizde o kafa nerede? Tamam tamam tamam. Neyse boşverin artık. Hadi gelin iki lokma bir şeyler yiyelim. Evet. Hadi gelin bakalım. <gülüyor> Çok haklıymışsın. Açlıktan ve korkudan midem kazınmış. Hey Hancı! Bize yiyecek bir şeyler getir bakalım çabuk ol Bize yiyecek filan yok derhal atlayıp Kamyonlarınıza gidin buradan Ne, ne? defolun diyorum O lanet olası nitronuzu alın gidin çabuk Aa, Korkma hancı Kamyonları durdurduk yerde patlamazlar Ya yani sizlerin <gülüyor> petrolü kurtulacak diye kasabamız havaya uçurmanıza göz yumamayız Yemek de yok içecek de yok size Bana bak hancı Senin dırdırını dinleyecek halde değiliz Ya bize yiyecek bir şeyler verirsin ...ya da yemin ederim kamyonları kendi elimle havaya uçururum. Anlıyor musun beni? Ya, ama ben... i̇htiyar, şey... ihtiyar, i̇htiyar, ihtiyar, ihtiyar. Bak bize yemek vermek için birkaç dakikan kaldı. Aksi takdirde kamyonları ateşe vereceğiz. Kararını çabuk ver. <gülüyor> tamam, tamam, tamam. Tamam, <gülüyor> tamam. Dünya varmış neredeyse açlıktan ölecektim hmm. Yemekte hiç fena değildi aynı, e, ha. E, şuraya bakın hmm. bu tarafa doğru cübbeli biri geliyor Köyün papazı olmalı ne istiyor ki? Tanrı sizleri korusun evlatlarım Sağol peder Bakın evlatlarım bu köyde tam 700 kişi yaşıyor Kadınlı erkekli çoluklu çocuklu 700 kişi İçlerinde takattan düşmüş ihtiyarlar Saçı bitmemiş yavrucaklar var onun için sizden ricam köyümüzden hemen gidin. Bana bak peder dırdır edip de asabımızı bozma. Siz isteseniz de kalacak değiliz bu uğursuz kasabada. Hem sonra sizin buradan geçmeye hakkınız yok. Böyle işler için petrol şirketi yeni bir yol yaptırdı. Neden oradan gitmiyorsunuz ya, Yeni yol mu? Nasıl bir yol bu? Heh, hem de üstünde yumurta yuvarlasanız... ...kırılmadan kuyulara kadar gider. Daha dün silindir geçti üzerinden. <gülüyor> Bak işte bu iyi haber. Ne dersin bu işe bu an? O yeni yolun üzerinden silindirler ne zaman geçti? Dün sabah. Sizin için geldiler. Altı numaralı kuyunun mühendisi de onlarla beraberdi. Sizin geçeceğinizi onlardan öğrendik. Peki sonra ileride öteki yola kavuşuyor mu bu yeni yol? Kavuşmaz olur mu oğlum? <gülüyor> sağ ol Peder. Yeni yoldan gideriz o zaman bizde. <gülüyor> Tanrı sizleri korusun evlatlarım. Ben ihtiyar bir adamım, ölümden korkmam. Lakin çoluk çocuğa acıyorum. Bütün gece dua ettim. Hepinizin sağ salim kuyulara gitmeniz için. Sağ ol Peder. Hadi Luigi, trashi kesle gidelim artık. Tamam tamam geliyorum. Eyvallah Canat, Johnny. Yolunuz açık olsun. Dikkatli gidin Merak etmeyin. Dönüşte bin dolarla sizlere güzel bir ziyafet çekeceğim. Hah, şu işe bak. Aynı şeyi ben de yapmayı düşünüyordum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İttiler işte. Biz de biraz uyuyup sonra yola çıkarız. Bırak uyumayı. Neden hemen yola çıkmıyoruz? Dedim ya biraz uyuyacağım. Ama siz neden gitmiyorsunuz evlatlarım? Ne olur ne olmaz diye araya bir saatlik bir mesafe koyuyoruz peder. Ama evlatlarım siz de gitseydiniz. Uzun etme peder. Bir saat sonra hareket edeceğiz. Ee, peki peki evlatlarım. Ben gidiyorum. Topaz da sıkmaya başladı ama. Cerrah bak, bak bak kim geliyor. Şu kız Linda değil mi? Ne? Linda mı? İşte bak bize doğru geliyor. Vay canına yahu. Linda'yı burada güleceğim aklımın ucuna bile gelmezdi. Evet haklısın. Neyse hadi barayı valla. Ben biraz kestireyim. Sizin konuşacak şeyleriniz vardır muhakkak. Merhaba Cerak. Linda ne işin var burada? Seni çok özledim. Ne yani seni yalnız bırakacağımı mı sandın? <gülüyor> Deli kız. Söyler misin buraya kadar neyle geldin? Kasabadaki bir jifle. Niye geldin peki? Seni caydırmak için. Vazgeç bu işten Cerak. O para yerin dibine batsın. ...benim için önemli olan sensin, bin doların değil. <gülüyor> bunu daha önce de konuşmuştuk senin elinde. Yolun yarısını tamamladık. Bundan sonrası için kimse yolumdan döndüremez beni. Ben de mi? Benim sevgim de mi seni engelleyemez Cerrah? <gülüyor> Bak Linda, hem sana hem de o bin dolara şiddetle ihtiyacım var. O bin dolar olmazsa... ...bu rezil ülkeden gidemeyeceğimizi biliyorsun. Evet ama kurtuluş şansın ne kadar Cerrah? Yüzde bir mi hiç mi söyle. Sen de biliyorsun bunu. Ölüm yanı başında taşıdığın nitroda. Hı? Seni seviyorum Ceren. Hayatımda ilk defa birisini seviyorum. Bunun benim için ne kadar önemli olduğunu bilemez. Biliyorum Linda. Ben de seni seviyorum. Yemin ederim ki bu tehlikeli yolculuktan sağ çıkacak olursam... ...ilk işim seninle evlenmek olacak. <gülüyor> Ve sonra da... ...ver elini Avrupa. <gülüyor> Ama bütün bunları yapabilmemiz için o bin doları kazanmam şartlıyım. Korkuyorum. İçin çok korkuyorum Ceren. Hadi gidelim. Git evin beni. İki gün sonra yanımda olacağım. Eh Luigi'ler bir saatten fazla oldu. Artık biz de hareket edebiliriz Johnny. Peki ha, Ama bak bak şu karşıdan gelen kamyon onların değil mi Celal baksana. Evet onları kamyon. Ya ne oldu da geri döndürünler? Nerede o? Nerede o papaz olacak namussuz? Çabuk söyleyin nerede? Sakin ol Hoan. Papazdan ne istiyorsun? Geberteceğim onu öldüreceğim. Bak şu elimdeki yazıları görüyor musun? He? Nedir? Ne yazıyor o Dikkat, Dikkatli. Sürat tehlikelidir. Yol bozuktur. Dikkatli gidin. Vay canına be. Bir de yol dümdüz demişti bize değil mi? <gülüyor> Olacak şey değil be. Gördünüz mü? Papaz bozuntusunun bize yaptığını. Levayı göz göre göre kaldırmış yol kenarından. Bizi bilerek ateşin ortasına attı. Vay alçak var. Geberteceğim onu Bu Nitro beni öldürmeden önce ben o papazı öldüreceğim Söyleyin Nereye Nereye taklandı o kart papaz Boşver Huan Vakit kaybettikten yola çıkalım Zaten bir saat zaman kaybettik yani Huan Uyucu doğru söylüyor Boşuna bir saat tamam, hadi, tamam, Gidin artık tamam, Siz peki. gidin ki bir saat sonra arkanızdan biz de yola çıkalım İyi. Hadi hoşçakalın Kalsın hepimizi öldürecekti. Hem ee, buralarda nitro taşıyan kamyonlara iyi gözle bakmazlar. Bir kamyon dolusu nitronun bir kasabayı havaya uçurmasından korkarlar. Başımıza bir iş gelmeden şu nitroyu bitesin etsek, inan dünyanın en mutlu insanı ben olacağım Cerrah. Merak etme. Nitroyu kuyulara kadar hiçbir şey olmadan, o da ne? Aman Duydun mu Cerrah? Evet duydum. Bunlar. Söyle Cerrah, yücülerin kamyonu mu? Ha patlayan o mu? Böylesine korkunç bir patlama ancak Nitro'dur. Baksana. Havada birden... Allah ım. Allah Allah neden? Bitten. Zavallı Luigi. Zavallı Johan. E Johnny. Nitro. Nitro iki can aldı. Bizi de bekleyen aynı son değil mi Ceyhat? Neden çıktık sanki bu uğursuz yolculuğa neden? Sakin ol Johnny. Biz henüz ölmedik, yaşıyoruz bak Projektörü tutalım Kamyon nerede infilak etmiş onu anlayalım Peki görebiliyor musun Nitronun patladığı yerde büyükçe bir çukur açılır İyi bak Johnny Eğer biz de o çukura düşersek Sonumuz onlarınki gibi olur Merak etme bakıyorum Şimdilik bir şey yok Aman Allah'ım Aman Allah'ım işte şurada Şuraya bak Gerhard bir çukur var bu çukur olmasın ha Projektörü oraya doğru bakayım hı. Hı hı. Evet sanırım Duralım Evet Loji'lerin kamyonu burada hava Ya ama Gerard kamyon Kamyonun parçaları nerede peki Nitro bu oğlum nitro Her şeyi toz eder. En ufak bir parça bile bırakmaz Yere batı nitro Peki şimdi ne yapacağız Nitro açtığı bu derin çukuru geçmeye çalışacağız Ne delirdin mi be Nasıl geçeriz bu çukurun içinden? Baksana en az bir buçuk metre derinliği var çukurun. Yo, yo yo yo arkadaş ben vazgeçiyorum bu işten yo. Saçmalama. Buraya kadar gelmişken bundan sonrası için vazgeçemeyiz artık. İyi ama ne yapsak faydasızca ayar. Eninde sonunda bizim de sonumuz Lucilerin gibi olacak. Saçmalama. Yolun en tehlikeli bölümünü geçtik. Bundan sonraki yol daha az tehlikeli. İnanma. Sen istersen git ben vazgeçiyorum arkadaş. Yaya olarak geri döneceğim. Kendine gel. ...korkuyu üzerinden atmayalım. Başaracağız. Ve dönüşte biner dolarları alıp... dilediğimiz ülkede yaşayacağız. Bak Gerard, hayalci olma. Biz bu çukurdan sabaha kadar çıkamayız. Sabah olunca da güneş bastırır... ...ve kamyonun saçları kızarır. Bu yor... ...bu yanet olası bu defa sıcaktan patlar. Bak, ben her şeyi düşünüyorum. Telebi çukuru geçelim. Sabah olunca kamyonu olduğu yerde bırakır... ...uzak bir yerde uykuya dalarız. O zaman... Patlar, sapatlasın bize ne? Peki ama... ...bak söyleyeyim, sabah olunca bu kamyona... ...yola devam etmek yok, tamam mı? <gülüyor> tamam. Hadi bakalım. Şimdi bu kamyonu çukurdan sarsmadan geçirelim seni. Peki nasıl yapacaksın bunu? Çukur derin ama... ...kenarları dik değil. Bir taraftan girip diğer taraftan çıkacağız. Bak... ...yeter ki lastikler patinaj yapmasın. Bunun için ne yapmamız gerekiyor beyim? Kazma ve kürekleri alıp çukurun kenarlarındaki yumuşak toprağı kazın. Selamet olsun. Belki lastiklerin patinaj yapmasını engelleyebiliriz. Hadi bakalım. Şöyle. İşe soyunalım. Tamam. Fazla vaktimiz yok biliyoruz. Tamam Celert. Ağır ağır in çukura. Tamam. Gel. Gel. Gel. Aman dikkat ol Gözünü seveyim. Merak etme sen. Gözünü tekerleklerden ayırma. Hı hı. Tamam mı? Hiçbir şey olmaz. İyi. Biraz daha gel. Tamam, tamam, tamam. Dur, dur, dur. Durabilirsin. Şu anda çukurun tam dibindeyiz. Birinci etabı başarıyla tamamladık. İnde bak, inde bak. Hadi, hadi. <gülüyor> evet. Şimdi doğru yukarı çıkacağız. Ah. Bu da Toprak neden ıslak Islak mı hı hı. şaka yapma Gerard Allah'ın çölünde suyun ne işi var ya Vay canına Bu su değil Petrol be petrol Ne petrol mü petrol ya Anlaşılan nitro patladığı zaman Bu borulardan birini havaya uçurmuş Tam bir felaket bu Birazdan burası petrolle dolar Gerard Evet işin en kötü yanı da bu Onun için hemen çıkmalıyız buradan Sen delilmişsin be ...bir egzoz kıvılcımı ne yapar biliyor musun... ...anında ateş alır ve nitro ile birlikte havaya uçarız... ...başka çaremiz yok Johnny... ...bu şansımızı deneyeceğiz... Sen delisin arkadaş hem de sır deli... ...ben kamyona biniyorum... ...hazır mısın Johnny... ...gaza basıyorum... ...durmam gerektiğinde söylersin bana tamam mı... ...tamam tamam... ...ağır, ağır gel bakalım gel, gel gel gel... ...hop hop hop hop... ...güzel güzel çok güzel... ...aferin Cerat... ...kamyonu sallamadan yokuşu çıkıyorsun... ...başaracağız galiba ha? ...gel... Gel, gel. Çok gel. var mı çukurun başına? Eğer kamyon stop ederse mahvolurum. Korkmaz bir şey kaldı. Ah, ayağım kaydı. Dur caner, dur. Dur dur kamyonu. Dur dur yoksa beni izleyeceksin. Kusura bakma Johnny, kamyonu durdurmaz sonumuz demektir. Allahın cezası. Ah, bacağım, bacağım bacağım. Ah, Johnny başka çarem yoktu. Durduramazsın ah. Durduramazdı. Ah. ah, ah, ah. Ah, çok şükür. Ah. İşte şu kurdan çıkıp kurtulduk. Johnny'a bakabilir. Johnny, Johnny, nasılsın ha? Geberticeğim seni canım. Geberticeğim. Bacağımı bile bile ezin lanetlerim. Ezma Johnny. Oh. Benim yerimde sen de olsan aynısını yapardım. Şu oh. durmak demek sonumuz olurdu. Şöyle bakalım, bacağın nasıl? Oh. Karılmış olmadı. Çok ben acıyorum. Sana yardım edip kamyonun yanına. Dikkat et. Cevaz. Çok soktan hacı. Dikkat etsene be herif. Ama da soktan hacı. Ya ya yasaçtı. Gide kamyonu diker yine. Ben ben ben artık artık daha ne yapacağım? Hadi Cevaz. bir bacak kırılmasıyla insan öldüğü nerede görülmüş ki? Dikkat sağ sonra kamyona çevirir. İşte o zaman İşim bitti demek diye ha. takma kafana bir şey olmaz. Bu kadar acıktıktora çıkar. Hayır, mı? hayır artık çok geç. Çok geç. O bin doları kazanmayacağım ben. Ah, Johnny Johnny Johnny, Johnny. Allahım yoksa. Çok şükür. Sence ne olacak? <gülüyor> <gülüyor> Güneşte neden beşte olacak? ...yola devam etme imkansız artık. Böyle ee, de var ki. Biraz uyusam. <Sessizlik> Cerhat uyuyor musun? Ee... Bak güneş, ha? güneş, güneş yakıyor Cerhat. Cerhat uyan. Johnny, ha? nasılsın bakalım ha? Kötü mü ah. Cerhat? Bacamağıdasınız, siyah olmuş. Aman yarabbim, kandere çeredi, bir bu eksikti. Cerhat sen iyi arkadaşsın. Ah ben, bak. Ben yolun sonuna geldim. Zaten öyle olacağı belliydi. Gene de nitroyla <gülüyor> ne demiş biliyorum. Oh, bırak şu ölüm laflarını Johnny. Yaşayacaksın sen. <gülüyor> Yok. Yok kendimizi aldatmayalım arkadaş. Sen sen kendine dikkat et. Birden bir ses nitroyu kuyulara ulaştıracağını söylüyor. ...sen... sen... Johnny <Gülüyor> <Gülüyor> Johnny <Gülüyor> Biraz sonra Önce deliksiz bir uyku Daha sonra da güzel bir yemek Sonra da gelsin bana Hakikaten bu iş akıllı benim işe değil. Bin dolar için insan... ...bile bile hayatını tehlikeye atar mı diyecek? Ben attım işte. Hele hayırlısıyla şu nitroyu bir teslim edeyim. Ondan sonra ver eline abi. Amerika. Nereye istersen oraya gideceğim. Tabii Linda ile birlikte. O da ne? Göğe yükselen şu kızılık Tamam... Uyulara gelmişim ya. Evet evet. Uylara gelmişim. Yaşasın başardım. Başardım işte. Hey Johnny bak uyan. Bak uyulara geldik. Top. Yardım edin şoför arkadaşa. Çabuk olun. Tamam geliyoruz. Aferin evlat. iyi iş başardın. Başardım. Başardım işte. Patlatmadan getirdim nitroyu arkadaş. Buyurun Bay artık Bu teslim makbuzunuz. Bu da tuttuğumuz zabıt. Ölen arkadaşınız Johnny'nin hissesini de siz alacaksınız. Sağ olun bayım. ...geri dönebilir miyim artık? <gülüyor> Dönersiniz tabii de... ...daha yeni geldiniz bir iki gün dinlenseydiniz. Ah, yok. Yolcu yolunda gerek. Bir an evvel dönüp şirketten dolarları almak istiyorum. <gülüyor> Siz bilirsiniz. Oh be. Dünya varmış ya. Sür oğlum Cerrah. Sür şu kamyon. İstediğin gibisin. Neydi o gelirken kaplumbağa gibi araba sürmek. <gülüyor> araba din gaza bastın mı uçacak. <gülüyor> Geliyorum Linda. Geliyorum sevgilim. Tamamın tamamına 2000 dolarla hem de. Ne istersen alacağım sana. Tabii önce iki uçak bileti. Sonra da nikah dairesi. Zamanı. ...ona evlenme teklif edince nasıl şaşıracak? Tabii şaşırır. Bir bar kadın ile kim evlenmek ister ki? Ee, ama ben evlenirim. Çünkü o da benim gibi şansız. Ee, az bir şey kaldı kasabaya. Birazdan evleniyorum. İşte gelirken bize ecel terleri döktüren başladı. Bas oğlum Ceratgaz'a bas! Asla gelmenin acısını çıkart. <gülüyor> nasıl olsa arabada nitro bitiyor. Az kalsın şarampola yuvarlanıyordu. Boş ver oğlum Gerard. Bu kadar hızlı. Ne demişler? Acele giden ecele gider diye. Virajlar kötü. Basın hemen ee? İyi ama... Frenler ne oldu? Allah Allah... Basıyorum basıyorum tutmuyor. Allah'ım olamaz. Frenler... Frenler tutmuyor. Allah'ım olamaz. Olamaz. Frenler tutmuyor. Lanet olsun fren patlamasının zamanı mıydı sanki? Vay canına. Söpçülür. Aman Allah'ım bu sıra! radyo tiyatrosu